bakımından bir e, hususa dikkatinizi çekeyim. Bu çok Aristoteles'ten beri gelen sıklıkla dile getirilmiş bir e, meseledir. Yani insanlık tarihinde bir bilim çıktığını varsaysak, ilk çıkan bilim hangisidir sizce? Ya da sanat, eskiler sanat diyordu buna tekne ama bilim diyeyim ben bilim dalı olarak. Yani insanlar daha profesyonel olarak hangi bilgi alanını örgütlemiş olabilirler? Önce ilk önceliği neye verirsiniz? Zihirli, Zihirli, Tıp mamari, mimari, mı, mimari mi nedir? Yani ilk bilgi dalı. İlk ev yapar ben size söyleyeyim. Evet. Ama bunu bilgi, yani bilim olarak kurabilirler mi? Yani böyle baka baka bilim olmaz ki. Onun için rasap lazım vesaire. Onları adlandırmak lazım. Bilim dalı diyorum. Matematik. Bilim dalı bir birikimdir. Bakın bir birikimdir. Bu birikimin oluşması için bir ihtiyacın ortaya çıkması lazım. Toplumsal ihtiyaç, yani insanın ihtiyaçların nasıl, hangi şeyi bir bilime... Bilim haline getirme. Dolayısıyla bir sürü insanın emeği lazım. Terimleri var, bilmem nesi var. Bir teknik, bir sanat. Yani buna bilim demeyelim. Bilim deyince bugün 21. yüzyılda biz bilimi biraz daha sofistike olarak kavruyoruz. Sanat diyelim. İlk sanat ne olabilir? Şimdi resim yapmak resmi sanat yapmıyor. Bir adam canı sıkılıyor oraya bir tane bizon resmi yapıyor. Şavo mağarasına ya da Lasco mağarasına. Orada sanat olmuyor. Yani orada bir ressamlar loncası vardı. Adam ya. Öyle olmuyor. Yani sen bana yayını ver ben de sana baltamı vereyim. Mesela ticaret başladı olmuyor değil mi? Yani mübadele bile takas, avcılık, çobanlık. Yani oradan bile çobanlık başlamadan e, tarıma geçilmiyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Oturduğunuz yerde düşünerek bu tür tarihsel problemler hakkında e, atmak, sallamak bile ne kadar güç. E, o yüzden o, o yüzden e, sallayarak bilim oluşmuyor. Halbinizi beni dinleyin diyeceksin. bilin beni dinleyin de. Ha yok. Ya, önce injil öğretmek zordu şey. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Fahar abi diyor ki beş sanattır diyor. İlk ilk insanlığın ürettiği bilim dalı hitabet sanatıdır diyor. Aa. Çünkü hitabet, hitabet. toplumsallık ne ile olur? Memo. Değil mi? Apo diyorsun. Ba, o niye oğullar vardır Türkçede? Dağdan dağa konuşmak için. Mehmet olmuyor. Bak memu oluyor. Yani oradaki oğuların gelişi dil bilimde hep dağdan dağa seslenmek, uzaktan seslenmekle alakalıdır. Alo da mı öyle? E tabi, tabi. E, evet şu anda buyurun sizi dinliyorum. Olmuyor dağda. Alo, evet konuşabilirsin. E, nasıl? Ya Sayın Dicayen Cündo. Bir benim adımız Elif. Ne Dico. Dicayen Cündo. Şimdi Memo, Haso bilen o, o, o şekilde bir hita, nida. Önce nida. Seslenme. Sonra konuşma. Doğumda konuşulur. Ölümde konuşulur. İzdivaçta konuşulur değil mi? Hitabet sanatı. Aslında politik bir sanattır. Şef toplar askerlerini ya da kabilenin elemanlarını onlara konuşur. Dolayısıyla önce bu konuşma İnsanları bir araya getirir. Buradaki konuşmanın daha rafine bir hal aldığını anlıyoruz. Normal bir mükealemeden değil, bir söylevden söz ediyoruz. Yani bir kişinin ya da birkaç kişinin bir taşın üstüne çıkarak, yüksek bir yere çıkarak diğerlerine seslenmesi ve işte bir süre onlara hitap etmesi gerekiyor. Bunun toplumsal faydası diğer bütün faydalardan önce gelir. Zaten toplum hitap varsa olur. Bakın konuşma demiyorum. Onunla karıştırmayın. Söylev diyorum. Söyle, Söylev çekmeden toplumsallık oluşmaz. Şimdi bak somuttan soyuta. Somuttan soyuta. E, saymak o zaman şöyle söyleyelim. Ben mesela... Bir e, şeye dayanarak e, sanıyorum itiral gelmediğine göre size de makul gelmiş olmalı. Bana da öyle geldi. Hitabet sanatı ilk sanattır. Şimdi hitap etme eylemiyle, edimiyle, fiiliyle sayma edimini karşılaştırın. Arada ne ne tür bir farklılık, üstünlük, öncelik, sonralık ilişkisi var? Yani niye siz saymaya başlayacaksınız? E, Öncelik vermek istiyorsunuz. İnsan zihninde saymayı... Yani matematiği iyi olan... Çocuk sayısı... yani ilkokulda matematiğim çok iyi diyecek... Kaç kişi çıkar burada? Ya da matematikten çok zevk aldım diyen... Matematik en iğrenç bilimlerden biridir yani. İnsana en yabancı... Çok az kişinin sol analitik zekası çalışır. Yoksa... E, soyutlama... E, belli bir düzeyden sonra... Belli bir birikimle olabilecek bir şey. Daha ilk vahşi kabileler daha tarım toplumuna geçmemiş. Niye sayısın? Yani bu soyutlamayı niye yapma ihtiyacı istersin? Evet burada takılmayalım. İkincisi Hı? Hı? Hı? Din bir bilgi dalı değildir ki. İnanma bir bilgi dalı değildir. Ruhlara, ruhlara inanmak, ni e işte cinlere inanmak. Niye? Bir bilgi dalı olsun. İkincisi hitabet varsa Hitap etten sonra Hitabet nedir? Söz söyleme sanatıdır. Hitap etme sanatıdır. Hitap ettiğine göre dil var. Dille birlikte iyi hitap etme var. Sanat haline geldiğine göre konuşma nasıl başlayacak, nasıl yükselecek, sonra nasıl sonuçlanacak. Burada dil aracılığıyla yapılan bir şey var. Bunun ikinci aşaması kaçınılmaz olarak orada kullanılan sözcükleri vezinli olarak, ölçülü olarak kullanmadır. Şiir. Tabi hitabet sanatından sonra ikinci kullanılan sanat artık sözcükler gittikçe soyutlama. İkincisi şiir. Üçüncüsü ne olabilir? <gülüyor> evet Üçüncüsü cedel, diyalektik. Tartışma sanatı. Bu sefer artık konuşma, hitabet sanatı, onu biraz daha rafine olarak duyguları filan ifade eden şiir sanatı ondan sonra artık öyle değil bir kere bu böyle değil filan derken argümantasyon yani delil getirme işin içine bakın biraz düşünce girdi şiirde düşünce yoktur e, hitabette düşünce yoktur ama tartışmada çok al düşünce vardır en azından artık e, kelimeleri Birlikte kelimelere ilişmiş anlamları bir sıralama, karşılıklı bir e, üstün gelme ilişkisi daha özelleşmiştir demektir. Hı -hı. Dördüncüsü e, dil e, ama burada kast edilen dil bilgisi, gramer. Artık bu kelime ne, cümle ne, tümleç ne, cümle yapısına bakın soyutlanıyor. Artık mekanizma kavranıyor, dördüncü bilim. Ee, dil bilgi, gramer, gramer. Beşincisi yazı, yazı sanatı. Şimdi deniyor ki Farabi devam ediyor. Bu Aristoteles'ten gelen bir şeydir. Bundan sonra diyor. Bu aynı zamanda bir felsefe tarihi tablosudur. Aristoteles'in kitapları da e, bu bahsettiğim bilimlere göre e, şekillenmiştir. E, bundan sonra insanlar e, toprak, ateş, hava ve suyla, doğayla, eşyayla, nesneyle e, irtibat kurmaya başlıyor. Ve işte o zaman tabii sizin zihninizde Yunan tarihi de olmalı. Bu bilimler söylenirken Homer mesela milattan önce 800, Hesiodos 700. Bak o, daha sonra Aristolar geliyor 4. yüzyıl. Ee, biliyorsun 2016 yılı Aristo yılı Aristoteles yılı ilan edildi. Ee, ben de ilk defa uzun bir aradan sonra dün bir Aristoteles yazısı yazdım. Aristoteles'e geliyor. Aristoteles e, Farabi'ler, İbn Sina'lar, İbn Rushd tarafından bu sürecin zirvesi olarak kabul edilecektir. Aristo zirvedir. Sonrakiler onu şey yapar, oraya geleceğim zaten konumuzla ilgili. Ama buradaki e, insanlık tarihini biraz daha öznel olarak Yunan tarihi bağlamında da düşünmeniz lazım. Mısır, Babil vesaire Şimdi e, hitabet, şiir, e, cedel, diyalektik yani tartışma sanatı diyelim ona gramer ve yazı. Sonra doğa. Doğa ile ilgili artık doğanın nesnelerin özü bitkiler, hayvanlar, taşlar, mineraller vesaire. İşte tıp orada bir sanat olarak yavaş yavaş bedene yönelik bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında fizik bilimleri ortaya çıkıyor. Fizik, fizis, doğa demek. Doğa bilimleri. Sonra ...matematik bilimleri... ...pitalaratslar filan... ...en son... ...Aristoteles'le birlikte... ...zirve... ...metafizika... ...yani artık... ...nedenlerin bilimi... E, ...ilk nedenler... ...maddi nedenlerdi... ...tales su dedi... ...ötekisi hava dedi... ...ahiraklit ateş dedi... ...maddi nedenler... ...daha sonra biri... ...noğuz dedi... Filan formal nedenler. ideler dedi. Formal nedenler. Ama dikkat ederseniz telos. Gayi neden. Teleolojik ilkeler. Ve fail neden. Etkin neden yok. Bunları da Aristoteles ben buldum diyor. Bir şeyi bilmek. Nedenleri bilmektir. Nedenleri bilmek. Dört nedeni birden bilmektir. Ee, dolayısıyla Aristoteles'ten sonra felsefe... Tamamlanıyor, kemale eriyor. Ondan sonra yapmamız gereken şey Aristotelesçi olmak filan ya da ona karşı olmak. Orada küçük restorasyonlar geliyor ama felsefe bitmiş oluyor. Şimdi Aristoteles'in İslam dünyasındaki adı nedir? Muallim evvel, ilk muallim. Niye Aristoteles'e muallim derler? Öğretiyor. Ee, öğretmek ne demektir? Şimdi insanlığın bilgi biçimleri içerisindeki en sahici en iksel bilgi nedir? Deneyim. İnsanın ilk bilme biçimi deneyimsel bilmedir. Ben bunu yaptığım canım biliyorum bunu. Bak şimdi birazdan yağmur yağacak, kar topluyor hava. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Dolayısıyla insan önce e, bilgi neyle başlar? Duyuyla başlar. Deneyim ne, neye deneyim denir? Duyuların tekrarına. Ya ben grip oluyorum galiba filan. E, öksürüyor filan. İşte limon kaynat. Bilmem ne yap. Sirkeyle ateşini al. Nereden biliyorsun? Ben bunu e, defalarca yaptım ve hep olumlu sonuç aldım. Dolayısıyla... E, deneyim, duyu duyuların tekrarı demektir. Tekrarlanırsa duyu, bu buna biz deneyim diyoruz. Ve deneyim hakikaten sağ, sağlam bir bilgi biçimidir, değil mi? Yani, Dene, deneyim, de, da... insanın deneyimlerinden daha sağlam başka bir bilme aracı yoktur. Diyelim ki kuru fasulyeyi yaparken. Ee, etli, etli yapalım. Ee, kuru fasulye gaz yapar. <gülüyor> Ve biraz pişmesi de zaman alır. Fazla pişirirseniz helmeleşir. Yenmez. Efendime söyleyeyim. Az pişirirseniz kuru kuru olur. Böyle kötü piyaz gibi. Ee, salçayı falan kattığınız için piyazı da dönüştüremezsiniz onu. Yani iyi bir kuru fasulyeyi İyi pişirmek için ne yapmak lazım? E o tür hilelere başvurmayalım karbonat filan gibi. Düdüklü tencereye e, basıyorlar, düdüklü tencerede de yemek yapılmadı ayıp. Zaman yani. bak diyor ki tecrübe diyor ki ben e, e, ispiri yaparken bilmem ne oldu filanı yaparken filan oldu. Tamam. E peki tencereyi attık seçtik suda bıraktık filan. önemli. Nasıl haşlayacağız? Önce haşlayacağım. E haşlarsak bütün tadı bilmemmesi gider. Önce sonra pişireceğiz. Olmaz bu da düdüklü tencere karbonat numarası kabul etmiyoruz. <gülüyor> Fasulye haşlanmadan Pişirilir. Aaa tecrübelerime dayanarak. <gülüyor> ee, ben, ben ben çok iyi bir yani benim kuru fasulyem meşhurdur. Şöyle birkaç kişi biliyor sadece. E, kuru fasulye asla ağaçlanmaz. Çok ayıptır. E, bu düdük, düdüklü, düdüklü tencereye ba basarak kurtulmak gibi bir şeydir bu. Bak çok az kişi bilir. Ben bunu İstanbul'un babamın arkadaşı olan hakikaten de bakır Küldü, Sefranı, e, Çok e, e, sıkı bir ahçıdan öğrenmiştim. 14-15 yaşındayken bir kuru en az 3 saatte pişer ve başında bulunursunuz suyu gıdım gıdım arttıra arttıra sıcak suyu gıdım gıdım arttırı arttıra arttıra ee, onu e, suyu çekme kabiliyetini şey yapana kadar e, deneyeceğiz. Şimdi bu bilgi kesin mi değil mi? Evet. Deneyim. Kesin bir bilgidir. Ancak sahibi için. Bu bir İkincisi, benim bu deneyimim deneyim değildi aslında. Ben onu sanat haline getirdim. Bak size nasıl yapacağınızı öğretiyorum. Evet. Ahçılık sanatı oluşmuş. E, ahçılık sanatından yardımla ben size anlattım. Oysa sırf deneyim olsaydı anlatamazdım. Niye? Aristoteles diyor ki deneyimle sanatları ayıran şey ilki öğretilemez diyor. Deneyim öğretilemez. Çünkü içinde hiç düşünce yoktur. Ne, ne anlamda yoktu? Nedenini bilmez. O yüzden bir makine gibi bir işçiyle ustayı ayırır. İşçi işi yapar ama niçin yaptığını bilmez. Ateşin yaktığının ben biliyorum. Deneyledim. Kaç defa elimi sürdümse yaktı. Niye? Bunu bilmiyorsam sanat olmuyor. Sanatın olması için Aristoteles'e göre niçinle nasıl yaktığının bilgisi olacak. Dört neden ne ya? Maddi neden. Yani mesela verilen örnek bir e, koltuk masa düşünün. Masanın neden yapıldı bu masa? Tahtadan. Bu maddi neden? E zaten masayla iskemleyi ayırt eden şey ne? Masalık biçimi. Formu. Üçüncüsü kim yaptı? Marangoz yaptı. Niye yaptı? Yemek masası var, çalışma masası var, bilmem ne masası var. Hangi amaçla yaptı? Bu da gayi nedeni. E, ga dur bakayım, dur bakayım. Maddi neden? Diyorsun? Maddi neden? Evet. Formel neden? E, maddi, suri diyorlar bizimkiler ona. E, yani formal, biçimsel neden. Evet. Üçüncüsü e, etken neden, yani fail neden diyelim ona biz. Dördüncü gayi neden amaç teleolojik telosu nedir bunun amacı nedir o yüzden bilinç yoksa gayi amaç olmaz o yüzden bu dünyanın bir anlamı var mıdır yok mudur dediğimizde bir faili var mıdır yok mudur sorusuna cevap vermeyin lazım. Eğer bu dünyanın bir yapıcısı yoksa bu dünyanın anlamı olmaz. Çünkü fail neden yok ortada. Fail neden olmayınca gayi neden, amaç da olmaz. E, a, e, dünya anlamsız demek, dünyayı yapan biri yok demektir. Yapan biri olsa onun bir yapma amacı olacaktır. Yalnız amaç nedendir? Unutmayın. Amaç bitiş noktası değildir, başlangıç noktasıdır. Yani diyelim ki aşık için maşuk. Amaç mıdır? Sonuç mudur? Başlangıçtır. Nedendir? Onu hareket ettiren neden nedir? Aşk bir illettir. Çünkü aşkı hareket ettirir. O yüzden am amacı, neden olan amaç... Eee, eylemin öncesine denk gelir. Sonuna denk gelmez. Yani neden... Amacı nedir deyince marangozun amacı masa ortaya çıkmadan evvel marangozda olmalı. Öyle değil mi? Ya ben üzerinde yemek, yemek yenecek bir nesne yapmak istiyorum ee, diye tasavvur etmeli. O amaç yoksa masa formu ortaya çıkmaz. O yüzden maddi form ortaya çıkmaz filan. Dolayısıyla bir yapıcı fail lazım, bir amaç lazım... Ona bir form, o formada bir madde lazım. Şimdi bilimler de maddeden başladı. İlk beş bilimi saymazsak sanatı, doğa bilimleri, matematik bilimler, metafizik bilimler. Metafizik nedir? Metafizik muayyen bir nesnenin nedenini bilmek değil, tam tersine nedeni kendisini bilmektir. Neden nedir sorusuna cevap vermektir. Ama neden varsa bir nedenler zinciri vardır. Bir de bu nedenler zincirinin dayandığı bir ilk neden vardır. O yüzden metafizika aynı zamanda teoloji olur. Niye? ilk neden Tanrı'dır. Dolayısıyla ilk nedeni incelemektir. Fizik neyi inceler? Hareketi inceler. Hareket ve sükunu. Devrimi inceler. Devrimi, bizim şimdiki konumuz, devrimin... Ee, bir devindiricisi olması lazım fail neden değil mi bir devinin varsa bir devindirici lazım ama o devindirici de deviniyorsa onu da devindirecek bir şey lazım yani öyle bir noktaya varmalıyız ki kendisi devinmeyen ama devindiren bir neden bulmamız lazım buna Aristoteles ilk neden diyor sebebi evvel sebebi evvel tanrıdan başkası olabilir mi olamaz. O halde metafizik, ki bizim konum, bugünkü konumuz dersimizde çok alakalı, aynı zamanda hem fiziğin ilkelerini, nedenlerin bilimi oluyor, ama aynı zamanda ilk neden Tanrı olduğu için Tanrı bilim oluyor. E, fakat i̇bn Sina der ki Tanrı bilim metafiziğin amacı değildir. Çek konusu değildir. ...meselesidir der... ...mevzu değil mesele... ...yani metafizikte... E, ...tanrı... ...sorunu vardır... ...tanrı konusu yoktur... ...o dinlerde... E, ...kelamda, akaitte... E, ...söz konusu edilir... ...ama... E, ...felsefede... ...tanrı metafiziğin... ...konusunu değil... ...meselesini teşkil eder... Bir problem olarak o bilimde ele alınır. O bilimin ana konusu olarak değil. Şimdi dolayısıyla e, bilimleri çok hızlı bir şekilde özetlemiş olduk. E, Hitabetten, şiirden geldik doğa bilimlerine, oradan e, matematik bilimlerine, oradan da metafiziğe. Metafiziğin kurucusu bu manada Aristoteles ve bilimler hiyerarşisi tamamlandı. Ondan sonra... Ee, bütün bilim tarihi, felsefe tarihi hatta siyasi tarih bile bu iki ustanın Platon'la Aristoteles'in e, yorumlarının e, uzlaştırılması ya da e, karşılaştırılması şeklinde e, ceryan edecektir. Bütün felsefe tarihinde e, yani şöyle söyleyeyim. ...bir insan ya aristocudur ya platoncu. Bunu anlayabiliriz. Büyük bir çoğunluk hem platoncu hem aristocudur. Bunu da anlayabiliriz. Yani İslam felsefesi böyledir. E, büyük ölçüde. Hristiyan felsefesi böyledir. E, orta çağ, Helenistik felsefe... ...hatta yeni çağ... ...benim kanaatimce modern çağda öyledir. Eee... Ya Aristotelesçi ya Platoncu. Hem Aristotelesçi hem Platoncu düşünülebilir, tasavvur edilebilir. Ama ne Platoncu ne Aristotelesçi. Bu düşünülemez. Yani stavcılığa, epikürcülüğe filan bir takım da şeylere yayılılsa bile esas itibariyle e, ne Platoncu ne Aristotelesçi olmak Platon'dan ve Aristoteles'ten bağımsız bir felsefe tarihi tasavvur edilebilir mi edilemez. Şimdi bu iki düşünce önce Helenistik felsefe, daha sonra Orta Çağ'da Hristiyanlar, onların Doğu Hristiyanlarından o mirası alan Müslümanlar, Müslümanlardan o mirası alan Batılı Hristiyanlar. Hristiyanlık ikiye ayrılır. Bir tanesi Nesturi Hristiyanlığı. Suriyaniler anlamında Doğu Hristiyanlıdır ve bunlar e, Bizans şeyde 300 şeyde Konsilde e, İzli Konsilinde zaten Arüstçuluk filan falan çoğu e, heretik kabul edilmiştir filan e, Doğu Hristiyanlığı esas olarak Hristiyanlığın temelidir o biz onları genelde Ortodoks Katolik ve Protestanları biliriz ama Doğu Hristiyanlığı çok örgütlü çok kültürlü çok derin İstanbul dünyasının asıl borçlu olduğu kesim. Bu e, İskenderiye'den Orufa, Edesa'ya, Antakya'ya ve Bağdat'a felsefenin İstanbul'dan tabi kovulduktan sonra 6. yüzyıl 529 yani 6. yüzyıl başında akademi kapatılıyor, bitiyormuş. Onlar nereye kaçıyor oradaki filozoflar? Doğuya, İran topraklarına doğru geliyor. Mezopotamya'ya sonra. Onların felsefi faaliyetleri Arapçaya intikal ediyor. Dolayısıyla Yunan bilimi e, Yunancadan ve Süryaniceden Arapçaya çok kısmen nadiren e, Farsçadan 3-4 asır, 5 asır diyelim. Neyse biz esas itibariyle 9, yani 8 diyorlar ama 9. asır, 10. asır, 11. asır, 12. asır 13. asırda asıl e, intikal başlıyor. Bizim bugün üzerinde konuşacağımız konu. 13. asırda e, Latince'ye çevriliyor. Dolayısıyla sıralama şöyledir. Bunu çok kişi karıştırır. Önce Yunanca, sonra Arapça, sonra Latince. Roma döneminden dolayı e, biz şöyle tasavvur etmek durumundayız. Yunanca, Ara e, Latince, Arapça. Sonra İngilizce, Almanca. Hayır. Sıralama bu çok yanlış bir tasavvurdur. Esasta Yunanca vardır. Bizans hep zaten Yunancayı kullanıyordu. Süryanice ve Arapça. Esas olarak Arapça vardır. Felsefenin dili Arapçadır. İki tane. Bir, 9. yüzyıl Bağdat. 9, 10. 10. yüzyıl biraz ama asıl olarak 9 ve 10'un başı ve 13. yüzyıl. Şimdi bu arada Arapça. Sonra buradan Latince'ye çevriliyor. Sonra e, ulus diller ortaya çıkıyor. Fransızcılar, İngilizceler, e, İtalyancalar. Yani Dante'den evvel mesela İtalyanca yok. Toskana lehçesinde ilahi Komediyi yazdığında ilk defa Dante ile birlikte İtalyanca ortaya çıktı. Yani İtalyancanın babası Dante'dir. 14. yüzyılın başları. Şimdi dolayısıyla e, felsefe İskenderiye, Edessa, Urfa diyelim, Antakya, Bağdat sonra Sicilya ve İspanya, Kurtuba, Toledo özellikle Toledo ve Sicilya aracılığıyla e, Latinceye aktarılıyor ve e, şey Batı'da büyük bir devrim ortaya çıkıyor. 13. yüzyıl. Büyük tartışmalar. Rönesans burada ortaya çıkar. Yani başka türlü anlaşılmaz. Feodalite burada çözülür. Yani orta, geç orta çağ diyorlar buna. Dante'yi Dante mesela alıyorlar. Almaları lazım. Dante çok iyi bir i̇bn Rüşçüdür. Yani bu çok yazılmış şeyler değil. Biraz Aristotelesçidir denir. Ama aslında i̇bn Rüşçüdür. Ee, hem de tahmin edemeyeceğiniz kadar radikal bir İbn-i İbn olmak ne anlama geliyor? Bunu e, konuşacağız e, sanıyorum. Daha sonra mesela buna bir tepki olarak Petraklar hatırlan şey yapılabilir, düşünülebilir. E, Bokatçuyu biliyorsunuz. Sonra e, şeye geliyoruz. Geçen ders e, birazını anlattığımız Atina Okulu, Raffaello. Sonra 17. yüzyılda yeni bilim. Aristoteles'in yassınmasıyla başlıyor. Platonculuk tekrar devreye giriyor. Şimdi modern bilim Platonculukla başlıyor. Kimler Platoncu? Hatta Pythagorasçı bile diyebiliriz. Galile ve Descartes. Ee, onların Aristo düşmanlıkları Bacon mesela. Francis Bacon... Ee, çok ciddi bu 3-17. yüzyılda 3 tane büyük modern bilimin başlatıcısı Sima vardır. Bir tanesi Bacon, bir tanesi Galileo, biri Descartes. Üçünün de ortak basımı nedir de vesaire, üçü de çok ciddi bir aristo muhalifidir. Bacon istisna ediyorum. Bacon, Bacon aristo muhalifidir ama örtük aristocu olduğunu bilmiyor tabii. Ee, çok teorik bir zekası olmadığı için. Çünkü ömrü boyunca hukukla uğraşmış bir adamdır. Tavuk keserken falan sonra de, deney deneyi öne çıkaran bir şeydir. Önemli bir isimdir tabii ki bilim tarihi açısından. felsefe tarihi açısından bir değeri yoktur. Etkileri bakımından değeri vardır. Bazı şeyler öldür. Değersiz şeyler değerli sonuçlara yol açabilir. Çok değerli isimler ya da olaylar da çok değersiz sonuçlara yol açabilir. Eee... Bunun sebebi İstanbul'un fethidir. İstanbul feth olunmasa derler, Rönesans olmalıdır. Bir 15. yüzyıl Rönesansı vardır. 15. yüzyıl Rönesansı aslında İstanbul fethedilmeden evvel 1432'de e, Floransa'ya giden e, birkaç Bizanslı, İstanbullu alim vardır filozof. Tabii İstanbul Bizans'ın özelliği Yunanca Kullanmaları ve İstanbul bir Yunanca yazma cennetiydi. Sadece bir kişinin 80 bin yazmayı batıya götürdüğünü kaydediyor e, kitaplar. Bir kişinin. Yani herkes buraya geliyor ve buradan yazmaları topluyordu. 1453'te İstanbul fetholundu. E, fakat ondan işte 20 yıla yakın bir süre önce buradan bir grup yazıyordu. E, ...din adamı, felsefeci... ...aynı şey o dönemde... ...teolog şeye gitti... ...Floransa'ya... ...hatta orada papa ile filan da şey yaparak... E, ...ortodoksalla... E, ...çünkü İstanbul'un Fethi 1453'te... ...bir ay evvel haber olmadı... ...o 20-30 yıl evvelinden... ...şeyler biliniyor... ...Türkler gelecek buraya ne yapacağız... E, ...o yüzden on, ona... Onun için batıyla dayanışma için gidenler gel, gitmeler gelmeler oluyordu. Bu alimler e, 1432'de filan Fiorensa'ya gidiyorlar ve orada yanlarında yazmaları götürüyorlar. Nelerin yazmalarını? Platon'un yazmalarını ve ilk defa Yunancasından. İşte Fiorensa'da e, o insanlar Yunanca öğretmeye başlıyor ve Pico della Mirandola işte e, Ficino filan gibi bir e, grup entelektüelin bir araya geldiği bir Fransa Platon Akademisi kuruluyor. ve Medici'lerin tabi. Lorenzo Medici işte Cosimo Medici filan. Efendim? Anladın mı? Prer -Renestans. Prer -Renestans. Buna 15. İstanbul Renesansı filan diyorlar. Yani Platon Akademisi'nin kuruluşu İstanbul'daki e, ...şeylerin, alimlerin oraya... ...gitmesi bir tanesi Kadıköy'lüdür. Platon, Gemistius Platon'dur... ...bir tanesi. Bir tanesi... besaryondur mesela. E, bir tane Trabzonlu vardır... ...o Aristotelesçidir. E, aralarında tartışmalar var. Yaldıkları Risale'ler... ...elimizde. Şimdi son Platoncu denir... ...mesela. Ple o... E, ...karıştırmayan onu... ...bir Platon vardır, bir Pilotin vardır... ...bu Platon... Platon gibi de okuyabiliriz. Ee, Platon demiyorum, onu yanlış algılamayın lütfen. Şimdi orada Platon Akademisi kurulunca çok güçlü bir Platoncu akım ortaya çıktı. Ama bu Platoncu akım Aristotelesçiliği artık iyice Hristiyanlaşmış bir Aristo ile şey yaptı. Ee, çatışmaya girdi ama nasıl? Aristoteles'te Platon'u aslında uzlaştırarak ama Platon'u Aristoteles'in altına koyarak. Oysa Hristiyan dünyası Platonculuğu kim üzerinden e, temellik etmişti? Sen Agustin üzerinden 4. yüzyılda. Yani Hristiyanlık esas itibariyle Platoncudur. Buna isterseniz yeni Platoncu diyebilirsiniz ama çünkü biliyoruz ki Sen Agustin, Platon okumamıştı. Pilotin okumuştu. Ama böyle bir şey de vardır. Platoncu kitapları okuyarak Platon okumuş gibi konuşurlar. Yani Marksizm üzerine adam bir sürü kitap okuyor. Marx diyor ki diye başlıyor söze. E hiç Marx'tan bir şey okudum okumadım ama Marx hakkındakilerde o, o dönemde de Platon'u öyle okumak kolay bir iş değil. O, o, ama Platon felsefesiyle Platon ait görüşleri ikinci üçüncü kaynaklardan takip etmek kolay. Fakat e, e, Florence'teki Platon Akademisi ile bu iş ciddileşti ve Rönesans'ın e, yani 16. yüzyıl aslında bu son 50 yılda çok büyük bir iime kazandı. Bu arada tabii 1492'de e, Amerika'nın keşfedildiğini, artık İspanya'nın Müslümanlardan Yahudilerin temizlendiğini filan da dikkate alın o yüzden Atina okulunda Platon'la Aristoteles yan yana getirilir problem biraz onları bir arada tutmakla mümkündür yani bir tanesi onlardan aslında dini bir tanesi bilimi temsil eder Hegel'den bir parantez açın buraya İnşallah fazla dağıtmam. Şimdi e, Hegel e, halkın felsefeyi boş kabul etmesinin sebebini e, kavramlara yabancı olmasına, tanıdık bulmamasına bağlar. Şimdi diyelim ki İstanbul'dan konuşuyor olalım. E, İstanbul'u seyrediyoruz, İstanbul'un trafiğinden konuşuyoruz filan. Yani İstanbul üzerine 10 saat konuşsak anlamadığınız bir şey olabilir mi? İstanbul aşağı, İstanbul yukarı. Bakın şimdi halk buraya kadar hatabi deliller de böyledir. Teşbih de burada olur. İstanbul'da bir kral yaşıyormuş. İstanbul'da güzel bir kız varmış. İstanbul'da bir ermiş, bir derviş şöyle yapmış. Bakın hiçbir sorun yok değil mi? Peki şehir diyelim. Bak birdenbire eğitimsiz insanlara şehir boş gibi gelir. Ne alan şehir? Çünkü İstanbul, İzmir, Ankara. Bak şehir üçünü de alıyor. E, İstanbul nedir deyince? Ne cevap veririz? İstanbul bir şehirdir diyoruz. Ama şehir ne? Göster bana şehri. Şehri seyrediyorum de, deyin. Ama muayyen bir şehri kastetmeksizin. Bak anlamsız boş gibi gelir. Fakat biraz eğitimliyseniz şehir sözcüğünün İstanbul'u ve İstanbul gibi diğer şehirleri de İzmir'de Ankara'yı da kapsadığını bilirsiniz. Ee, size şehir sözcüğünü kullanarak dersi sürdürsem anlayabilir misiniz? Anlarsınız tabii. Bu bir farz-ı muhal zaten. Farz-ı muhal olmasa edepsizlik olur. O zaman bir adım daha ileri gidelim. Mekan. Şimdi mekandan hareket etsek... Mekan nedir diye sorsam... Bak İstanbul nedir diye sorsam... Yani elinizde mikrofonla siz sorun. Sonra şehir deyin. Şehir deyince öyle pek konuşmak kolay olmaz. Değil mi? Bir şehri hayal etmek... Tasavvur etmek kolay mı zannediyorsunuz? Bir şehir kurabilir misiniz zihninizde? Kaç tür şehir planı vardır. Şehir planı nedir? Şehrin merkezi, yolları, işte iş yerleri, mabedi, evler, konutlar. Bakın şehir deyince kanalizasyon ee, bir bir antik şehri gezin. O antik şehri zihninizde hop yükseltebiliyor musunuz? Bir bakın. Özel bir mimarlık eğitimi filan biraz. Abi biraz eğitim almak lazım. Ama ben diyorum ki arkeologlarla mekan üzerine konuşalım. Konuşabilirler mi? Mimarlar biraz. Değil mi? Me mekan, mekanda mekan ne? Mesela mekan ne? Me mekan nedir? Bakın İstanbul nedir? Bir şehirdir. <gülüyor> Şehir nedir? Bir mekandır. Mekan nedir? <gülüyor> Hı? yok yok hiç gerek yok. basit bir yani o karışık şeyler şimdi, mekan, edin, Ko bir şey kendisinden daha karmaşık bir şeyle açıklanamaz koordinat nedir yani, mekanı da... yine biraz hayal edebiliyordum koordinatı hiç hayal edemiyorum şimdi. derse ba hadi hadi yer. yerle mekan arasında ne fark var Her yer olabilir. Mekan belli bir yapıdır. Mekan deyince me bizim mekana gidelim. De ki mekanı anlıyorsun galiba. Mekanı basalım. Şu mekanı bastılar. Mesela evde bir mekandır. Hani şu anda burada da bir mekandayız. Ama bak ben mekanın ne olduğunu bilmiyorum. Sizin ee, benim gibi yaşlı bir adama saygı duyarak <gülüyor> tanım yapmanızı bekliyorum. Ki ben anlayabileyim sizi. Mekan nedir bilmiyorum. Başka şey izafir olarak Şehiri mesela köyde köyde bir, köy köy bir mekandır, kasaba da bir mekandır, şehir de bir mekandır. Ama e, onları anladım da. E, sınırları çizili bir yer miydi? Hı. Öyle mi deriz? İnsanların üzerinde yaşadığı bir yer. Bir yani. Mekan nedir? Sorusuna ne cevap vereceksiniz? Mekanı cennet olsun. Belli bir yer <gülüyor> diyemiyoruz. <gülüyor> Olanların olduğu bir yer yani. Diyecektim meddeseli misin diye. İşte mekan e, kâne yekûnü mekânenden gidiyor. Kavramı yok kelimeden bulamazsın kavramı. Evet. Bak iflas gördün mü? Bak, mekanda da. Şimdi devam ediyorum. ben nedir? mekan bir niceliktir. Bak nasıl yani artık şeyler koordinatları, koordinatları şimdi. mekan mekan hacim demektir şimdi mekanı tanımlayabilmek için daha üstüne çıkmanız lazım mekan bir niceliktir nicelik nedir nicelik bölünebilir olan demektir bölünebilir ne demektir bak geometriye gelmeden olmaz. Aritmetiğe gelmeden olmaz. <gülüyor> ee, bak bu bir dediği ilkel insanlar matematik sayıyor. Bak sayı mekanda iflas. <gülüyor> ee, şimdi e, mekan bir niceliktir. Nicelik niceden gelir. Nedir nice? Kaç demektir. Kaç sorusu var ya kaç kalemin var? Yani kıyaslanabilir. Şimdi nicelikle de ikiye ayrılır. Sürekli nicelikler var, süreksiz nicelikler var. Mesela şöyle yapıyorum. Süreksiz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane birim var burada değil mi? Şimdi ortasını söyleyin bana. Beş bu tarafta. Eğer ortasını söyleyebilseydiniz ortak noktasını bu süreksizliği sürekli olurdu. Bunun ortası yok. Bakın buradan böldüğünüzde beş bu tarafta kaldı, altı bu tarafta kaldı. Süreksiz nicelik denmesinin sebebi bu. Süreksiz niceliğe biz ne diyoruz değerli kardeşim? Sayı diyoruz. Buradaki birimlere sayı diyoruz. Ama bakın şöyle bir çizgi çiziyorum. Bu olsun ki AB doğrusu. Ortada bir C noktası. Bu AC olsun. Bu da CB olsun. AB AC ile e, CB arasında C ikisinde ortak noktadır. Buna sürekli nicelik diyoruz. Sürekli niceliğe ne diyoruz? Miktar diyoruz. Demek ki birincisine adet sayı diyoruz süreksiz nicelik. İkincisine sürekli nicelik diyoruz. Bunu modern eğitim alanlar ışık teorisinden bilirler. Işık nasıl yayılır? Parçacık olarak mı dalga olarak mı? Parçacık ve dalga olarak. İşte parçacık derseniz adede adet sayısal yayılır. Dalga olarak yayılırsa geometrik yayılır demek. Biriyle aritmetik uğraşırdı eskiden. İkincisiyle geometri uğraşırdı. Dolayısıyla kuantumdaki dalga ve parçacık ayrımı aslında sürekli nicelik, süreksiz niceliktir. Hegel'in çok güzel bir sözü vardır. Felsefenin amacı bu ikisini birleştirmektir der. Ve bunu kim birleştirdi? Einstein. Neden? Eskiden zaman vardı. Zaman e, sürekli mi gider, süreksiz mi gider? Geometrik midir, aritmetik midir zaman? Aritmetik. Mekan geometriktir. Aritmetik. Peki, o zaman şöyle bir zaman çizgisi hayal edelim. <gülüyor> buraya geçmiş diyeyim, buraya gelecek diyeyim, buna da an diyeyim. Bu e geometrik mi? Peki, zamanı, mekanı tasavvur edip etmeden edebilir misiniz? Bakın, her zaman... ...zamandan söz ettiğinizde... ...bir zaman çizgisi dersiniz. Geçmiş an ve gelecek. Geometriye indirgemeden... ...zamanı tasavvur edemezsiniz. Zaman hep mekanda... ...belirir. Mekansız zaman... Mekansız zaman Einstein'dan sonra yok. Artık uzay zaman diye... ...bir birim çıktı. Eskiden mutlak zaman... Newton fiziğinde mutlak zaman... E, Mutlak mekan kavramları vardı, Absolut. <gülüyor> Sonra göreli ve göreli zaman ve göreli mekan vardı. Ama göreli zaman ve göreli mekan mutlak zamanda ve mutlak mekana dayanarak açıklanıyordu. Marx'ın doktora tezinde çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Mutlak zaman zaman değildir diyor. <gülüyor> ya yani mutlak zamanın zamanı olmaz. Şimdi Einstein ile birlikte hakikaten böyle oldu. Uzay zaman diye bir şey çıktı. Yani e, mutlak zaman ve mutlak mekan teorileri yıkıldı. Kuantumla birlikte artık mutlak zaman ve mutlak mekan yok. Uzay zaman diye bir şey var. İkisini yani parçacıkla dalgayı aynı zamanda düşünmek zorundasınız. E, atom altı ...hareketleri, devinimi anlayabilmek için. Fakat orada şöyle bir sorun çıkmıştır... ...hatırlarsanız Heisenberg'in ünlü Nobel ödülü almasını sağlayan şey. E, konumu tespit ettiğinizde... ...parçacığın konumunu tespit ettiğinizde... E, ...zamanını tespit edemiyorsunuz. Zamanı belirlediğinizde konumunu... Belir, ...ünlü belirsizlik teorisinden söz ediyorum... E, zamanı belirlediğinizde konumu konumu belirlediğinizde zamanı belirleyemiyorsunuz ama orada var onu biliyorsunuz şimdi e, biz İstanbul üzerine mi konuşalım yoksa buradan mı devam edelim bak buradan devam etmekte zorlandık çünkü ben size şunu soracağım nicelik nedir niceliği sürekli süreksizliği ayırdık. O da, o da o da kendi içinde ikiye ayrılır. Parçaları bir arada olan ve olmayan olarak. Zaman aslında sürekli niceliktir. Ama parçaları bir arada olmayan süreksizliğidir. O yüzden şey e, aritmetik değil geometriktir aslında. E, klasik fiziğe göre söylüyorum tabii. Buna karuzat gayrı karuzat derdi eskiler. Çünkü geçmiş varsa gelecek yoktur. An varsa ne geçmiş vardır ne gelecek. Dolayısıyla parçaları bir arada tasavvur edilemez. Ama geometride bir çizgiyi parçaları bir arada tasavvur edebilirsiniz. A ile B aynı anda olabilir. Eş zamanlılık sorunu. Şimdi nicelik nedir o zaman? Niceliğin üstüne çıkmak istese niceli, yani bir şey kendisinden daha genel olanla tanımlanır. Zaten bunu yapamazsanız tanım biter orada. Bak İstanbul'un üstünde şehir, şehrin üstünde mekan, mekanın üstünde ee, nicelik var. Niceliğin üstünde ne var? İlinek var. Aras. Yani nedir aras? Aras kendi başına ee, varlığı olmayıp ancak bir şeye iliştiğinde varlığı olan. Tıpkı isim kendi başına anlamı vardır. Fiilin kendi başına anlamı vardır ama edatların kendi başına anlamı yoktur. İnsanların da bir kısmı öyledir. Kendi başına hiçbir anlam ifade etmez. Bir isim veya fiile bitişmek zorundadır. Mesela den dan. Ev den geliyor. Evi biliyorum. Den ne? Ev yoksa den ne? Evdeyim. Ev biliyoruz, tek başına anlamı var. Evin içinde anlamında evdeyim. Peki D, tek başına D'nin bir anlamı var mı? V'nin anlamı var mı? Bakın edatlar tek başına anlam ifade etmiyor. Şimdi arazlar da öyledir. Bir cisim tasavvur edilmedikçe bir töz, Aristoteles felsefesine göre hala konuşuyorum, bir töz olmadıkça kendi başına varlığı olmaz. Ancak bir töze ilişir. O yüzden mekan, cisim olmasa mekan olur mu? Peki araz nedir? Biince araziyi neyle açıkladık? Kendisinden daha yukarıda olan tözle açıkladık. Töz nedir? Yani en azından şöyle söyleyebilirim, cehar tabi. E, töz kendi başına var olan. Aslında ben size bir kopya vereyim. Kant bunu çok güzel açıklamıştır. Töz aslında kalıcılık demektir. Bir nesneler dünyasına baktığımızda kalıcı olanlar var, geçici olanlar var. Geçici olanların hepsi ilinektir, arazdır. Araz için batılların kullandığı tabir ne? Exident. Exident ne demek? Bir araz. E kaza yani. E, süreklilik ifade etmez. O yüzden bilginin olabilmesi için ya deneyim olması lazım demiştik değil mi Aristoteles'e göre? İki, sanat olması gerekir dedik. Üç, bilim olması gerekir dedik. Dört ne peki? Rastlantı. Rastlantının bilimi olmuyor. Eğer bir şeyde yinelenebilirlik, süreklilik varsa, deneyimin konusu oluyor. Sanatın konusu oluyor. Bilimin konusu oluyor. Eğer rastlantı varsa olmuyor. Dolayısıyla deneyim, sanat ve bilim, aslında neyin karşıtı? Rastlantının karşıtı. Rastlantı düzensizlik demektir. Düzensiz olanın da bilgisi olmaz. Şimdi dolayısıyla soyutlama, kavram dediğimizde, felsefe yapmak, düşünmek dediğimizde esas olarak biz duyuları kastetmeyiz. Görmek. Şuradan uçak geçiyordu, gördüm. Ama şöyle dersiniz: her gün 12'de buradan bir uçak geçer. Bu artık bir deneyim olur. Uçağı görürsünüz, uçak yokken de uçağın sizde bir ingesi kalır. Doğru değil mi? Evet. Bu imgeye ne diyoruz? Hayırdır. Tasavvur diyoruz. O yüzden hatabi delillerde ilk e, anlattığım e, teşbihe dayanan... Öykülere, kıssalara dayanan akıl yürütme biçimi esas itibariyle tikelden tikele hareket eder, teşbihle hareket eder ve duyular düzeyindedir. O yüzden kanıtlanamaz. Ama işe yarar, kullanırız. Gündelik hayatta bunları kullanırız. Eee... İstanbul duyularımızın konusu. O yüzden İstanbul'a şiir yazabiliriz. Oradan imgelere gelir. İmgeleri birbirleriyle eşleştirmeye başladığımızda fikir ortaya çıkar. Yani bizim düşünme dediğimiz ama bu düşünme hala ilkel bir düşünmedir. Neden ilkeldir? Mesela İstanbul olmasa şehri düşünebilir miyiz? Hayır, çünkü şehir kavramı zaten İstanbul'dan soyutlama. Soyutlamak. Çünkü e, İstanbul'da var, İzmir'de var, Ankara'da var. Hepsini ben bir kavramda birleştirmek istediğimde İstanbul'da bir şehirdir, İzmir'de bir şehirdir, Ankara'da bir şehirdir diyorum. Kavramsal düşünce gerçekleşiyor. Soyutluyoruz ama hala şehir ilk duygusal tasarımlara bağlı. Hala gözümde İzmir canlanıyor, Ankara canlanıyor, İstanbul canlanıyor. Şehirde bakın imgeler var. Hangisi hangisi ne canlanıyor şehirde? Ama e, o olmadan imge olur mu? Yani onu bir kenara bir şey? Ama ben de zaten öyle diyorum. Ki, şehre İstanbul'dan gidiyoruz diyorum. Ama şehir dediğinizde, şehir dediğinizde, e neyin geliyorsunuz? He? Ya Yapılar var. Bak İstanbul deyince, İzmir deyince, Ankara deyince duyular akla geliyor. Gördüğün İstanbul'u, Boğaz'ı hayal ediyorsun. İzmir'de Vilan'ı hayal ediyorsun. İmge, i̇mge aklınıza geliyor. Bu imgeler duyularla elde edilmiş imgeler. Şehirde neyi hayal ediyorsunuz? Evet. Hiçbir şey. Evet. Ama eğer... Soyutlama düzeyi şehir düzeyine gelmemiş için şehir bomboş gibi görünür. Fakat şehrin de bir kavram, onun da bir suret olduğunu, form olduğunu kullandıkça anlarsınız. Sonra mekan, mekan nedir? Zaman, mekan, devinim bunlarla zihin uğraşmaya başladığında e, bunlar en ilkel kavramları haline gelir. Bunlar zor kavramlar değil ki. Sadece tanı, tanışık olmak lazım. Nicelik nedir? Bak ben sürekli nicelik nice size anlatıyorum. E bunları belledikten sonra ve zihin bunları soyutlama yeteneğe kazandıktan sonra bu biraz eğitim işi. Eğitim nereden gelir? Eğmekten gelir. Yani beyni biraz eğmek lazım. <gülüyor> e, bu soyut kavramlar Artık boş gelmez. Fakat aşağıdan baktığınızda boşmuş gibi gelir. Tıpkı e, bir e, e, matematik kitabına e, yüksek matematik eğitim almamış biri bir matematik kitabını açtığında oradaki bir, tür, bir sürü işlemleri e, sembolleri falan gördüğünde nasıl bir tehdit bir tedirginlik duygusu hisseder. hiçbir şey anlamaz bir sürü formüller vardır. Bir sürü işlemler vardır ve onları takip ediyor ama iyi bir matematikçi için onlar nedir tık tık tık tık tık onları açıklar. Şimdi hatabi olan, duyusal olan akıl yürütme halkın akıl yürütmesidir ve halk duyusallarla hareket eder. İstanbul der, bizim köy der filan yani e, imgeleri hatırlar duyulara bağlı. Oysa soyutlama önce muhayileye, muhayileden, müfekkireye, müfekkireden akla doğru gider. Akla gittiğinde orada bir problem var tabi. Akıl kısmında devinim olmaz. Burada bizim unuttuğumuz şey hissetmek, fikretmek, akletmek. Şimdi sorun, felsefe, metafizik yapmak esas itibariyle akletmektir. Fikretmek değil. Fikretmekte devinim var. Akletmekte devinim yok. Tanrı fikreder mi? Bakın Türkçe'de bile çok enteresandır. Efkar kelimesi, efkarlandım ben yine denir. Sarhoşlar veya işte hafif biraz kafayı çektikten sonra. Ya da seni fazla biraz efkarlı görüyorum. Efkar aslında fikir, fikrin cevelan etmesi demektir. <gülüyor> Fikerler üzerine düşünmek olduğu için hastalıktır. Bin tane ayrıntıyı aynı anda düşünün. Ya çocuğu oradan alacağım, onu öyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, sonra hocaya gideceğim, dersten çıktıktan sonra bunu yapacağım, oradan faturayı yatıracağım. Bakın bu fikir. Niye değerli değil? Hepsi tikel çünkü. Ama varlık nedir? Mekan nedir? Bakın tikel değil. O yüzden akletmekte bir hareket yoktur. O yüzden Yunanca'da metafizikte geçen bir tabir vardır. enerji ya Akinesiyas, devinimsiz eylem, hareketsiz fiil. Tanrı eiler ama hareket etmez. Bakın biz Türkçe'de bile gemi hareket eder, araba hareket eder, motor hareket eder, insan hareket etmez. Çünkü hareketi daha çok bilinçsiz varlıklar için kullanırız. Dolayısıyla burada Aristotelesçi anlamda hareketle fiil arasında devinimle Eylem arasında büyük bir ayrılık var. Unuttuğumuz bir ayrılık. Artık fazlaca kullanmadığımız bir ayrılık.